Bu haftaki sırası itibarıyla Kur'an-ı Kerim'in 45. suresi olan Casiye suresine bugün inşallah başlıyoruz. Casiye kelimesi kıyamet gününde her bir ümmetin durumu ile ilgili olarak Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerimede sözünü ettiği yeri gelince göreceğimiz ve كُلَّ ümmetin جَاسِيَةٍ ayetindeki casiye kelimesinden alınmadır. Ve sen o gün her bir ümmetin dizleri üzerine çökümüş olduğunu göreceksin. Tabii Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin adlandırılma mantığı biz insanların genelde yazılı veya sözlü metinlere ad veya başlık koyarken düşündüğümüz veya bizim için öngörülen çerçeveler dikkate alınarak yapılmış bir adlandırma değildir. tefsir alimlerinin daha doğrusu genel olarak bu konuda söz söylemiş yetkin İslam alimlerinin tamamının kanaatine göre Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri tevkifidir. Yani Peygamber aleyhissalatü gelen bir isimlendirmedir. Şahıslar bunu kendi istedikleri gibi verebilmiş değildir. Bir sure için birden çok isim söz konusu olmuş olabilir. Diyelim ki Fatiha suresi bunlardan birisidir. İsra suresi bunlardan birisidir. Kasas ıı, suresi ve buna benzer daha başka Fussilet suresi affedersiniz. Fusile Suresi ve daha başka sureler, bunlara örnektir. Eğer birden çok ismi varsa bu da konu ile ilgili Resulullah'a kadar ulaşan bir rivayete dayanılarak verilen bir adlandırmadır. Yani Tevkifi'dir. Bu surenin de bu ismi ayet-i kerimeden hareketle zikrettiğimiz, işaret ettiğimiz ayet-i kerimeden hareketle ta asr saadetten beri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan beri verile gelmiş bir isimdir. Bu sure diğer hamim ile başlayan sureler gibi bu sure de Mekke'de inmiştir. Hatta tamamı Mekke'de inmiştir. Ağırlıklı çoğunluğum kanaati budur. İbn Abbas ve Katade bundan bir ayeti istisna etmişlerdir. O da iki Kur'an-ı Kerim'de bu surenin 14. ayet kelimesi. Estauzu billah. Kulillezine amenu yaghfiru lillezine la yerdun ayame Allah. Ayetinin Medine'de Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh efendimiz hakkında indiği söylenmiştir. Bu rivayete göremişliklerden birisi ona ağır sözler söylemiş. Mekke'de hicretten önce Hazreti Ömer'de onu cezalandırmak isteyince Müce Allah bu ayeti kerime -i inzal buyurmuştur. Yani iman edenlere söyle Allah'ın günlerini ummayan o kimselerin hatalarını bağışlasınlar, görmezlikten gelsinler. İleride bu ayet-i kerime gelince, ki 14. ayet-i kerimedir, Allah'ın günlerinden kasıt nedir? Bu ayet-i kerime Mekke'de, Medine'de inmiş. Bir, ilmi bir husustur. Rivayet ne kadar kuvvetlidir, inşallah o zaman ele alacağız. Fakat dediğim gibi Suye hakim olan hava genel olarak zaten Mekkedeki um, itikadi ve ameli ahlaki hayata çeşitli şekillerde göndermelerde bulunduğu için davete karşı Kur'an'a karşı Rasulullaha karşıleysak Selam takınılan tavırlara da ilk tutumlara da iz İman edenler, etmeyenler ile alakalı ilişkilere göndermelerde bulunduğu için Mekke'nin ortamını bir yerde e, atmosferini canlandırdığı için Mekke'den azil olmuş bir sure olduğu görülmüş olmaktadır. Ayet-i Kerime sayısı bu surenin 37 ayet-i kerimedir. 36 olduğu söylenmiş de olabilir. Daha doğrusu söylenmiştir. Ayet farklılıkları fazlalık veya eksiklik anlamına gelmez. Sadece bazı yerlerde bir takım daha doğrusu Hz. Ömer radıyallahu Hz. Ebu Bekir ve Osman zamanında yazılan ve çoğaltılan mushaflarda Ayet sayımlarının farklı oluşundan kaynaklanıyor. Bu kadarıyla yetinelim. Sanırım ilk derse başladığımız zaman bu derslere bu konuda bir parça bilgiye yer vermiş idik. 36 ayet olduğunu söyleyenler de vardır demiştik. Bir ayet bir yerde artık burada fasılâ vardır, burada yoktur'dan Kaynaklanan bir şeydir bu. Fasıla biliyorsunuz surenin ayetlerinin sonlarındaki harflere denilir. Ve her bir surenin fasılası ayet sonlarındaki harflere göre tespit edilir. Kimi surelerde sadece hemen hemen bir harftir. Kimi surede çoğunluk bir iki harf. Diğer harfler olmakla birlikte, birkaç harfler olmakla birlikte onlar azınlıktadır gibi. Ee, bu surenin de ilk olarak göreceğimiz bu e, ayet-i kerimelerinde birinci ayet-i kerime hamim ile ikinci ayet-i kerime el-hakim kelimelerinde, fasıla mesela mimdir. Üç, dört ve beşinci ayet-i kerimelerde göreceğimiz gibi Fasıla Nur harfidir. Bu fasılların bilinmesinin faydası şudur. Biliyorsunuz önceleri Kur'an-ı Kerim'de, Kushaflar'da Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey yoktu. Ayet-i Kerim'in nihayetini de belirten bir işaret yoktu. Bütün bu işaretlendirmeler sonradan ortaya çıkmıştır. Hicri 2. asra, 2. asırda gerçekleşmiş işlemlerdir bunlar çünkü peygamber a.s.'ın çok açık bir emri var. Kur'an'a başka bir şey karıştırılmaması için "Caredul Kur'an'a min kulli şey diye bir rivayet olduğu dahi söylenir. Yani Kur'an Kerim'de Kur'an dışında her şeyden soyutlayınız Kur'an Kerim'de bir şey olmasın Allah'ın da. İşte bu ayet sayılarındaki farklılık da burada fasıla vardır, burada yoktur demekten kaynaklanıyor. Fakat bu e şu anda elimizdeki tertibiyle mushaf çoğunlukla ayet sonları üzerinde icma vardır. Büyük çoğunlukla bazılarında ihtilaf vardır. Bu ihtilaf da tevatür yoluyla her biri de kendi başına Resulullah Aleyhissatüselam'a kadar ulaşan senedle nakledildiği için çoğunluğun, tüm kıraat alimlerinin imamların kabul ettikleri çoğunluk sayımı esas alınmıştır. Dediğim gibi bu Kur'an-ı Kerim'de bir kelime eksiği dahi olduğu anlamına gelmez. Sadece ihtilaf ayet sayımındadır. Dediğim gibi burada fasıla vardır, burada yoktur demekten ibarettir. Sure elbette e, Tevbe suresi dışındaki diğer sureler gibi e, Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Ve Surenin daha doğrusu sure başında Bismillahirrahmanirrahim. Surenin ilk ayeti Ha Bu da mukatta harflerdendir. Anlamı ile ilgili açıklamalar daha önceden geçti. Tenzilül Kitab-ı minallahi'l Azizil Alim. Bu kitabın indirilişi, indirilmesi Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Yani bu kitap aziz ve hakim Allah tarafından indirilmiştir. Aziz daha önce de söylediğimiz gibi kendisine karşı çıkılamayan, gücüne karşı konulamayan ve kendisine zarar verilemeyen en güçlü demektir. El-Hakim ise takdirinde, fiillerinde, Hükümlerinde, şeriatinde, tedbir ve idaresinde, hikmete aykırı hiçbir şey bulunmayan aksine her bir şeyi, her bir takdiri, fiili, sözü ıı, ve hükmü sonsuz hikmetlerle dolu olan. Bir diğer manası da sapa sağlam ve güçlü olan. Allah'ın yaratması o kadar güçlü ki. Hiçbir güç o yaratmayı ihlal edemez ve bozamaz. Allah'ın takdiri o kadar güçlü ki hiçbir şey o takdiri değiştiremez. Hiçbir güç. Allah'ın şeriatı o kadar sağlam ve güçlüdür ki bu şeriatin bir hükmünün dahi hikmetsiz olduğu veya hikmetinin yetersiz olduğu söylenemez. Mahlukatındaki hikmetler o kadar çok ki aklın, ilmin bunları ihata etmesi mümkün değildir. Ne kadar bilinse bile bilinmedik taraflar yine birçok yönüyle vardır, mümkün. O halde bu kitabı güçlü ve hikmeti sonsuz, aziz ve hakim olan indirdiğine göre bu kitap da aynı zamanda Allamlarıyla insanlara takdim ettikleriyle, insanları kendisine davet ettikleriyle son derece aziz, kıymetli, güçlü ve değerlidir. Hükümlerinde, hükümleri, hikmetleri sonsuz ve hükümleri pek sağlamdır. Onun dışındaki bütün hükümler de sağlamlık ve hikmet şöyle dursun örümcek ağ gibi gevşet ve hiçbir maslahat gerçekleştirmek özelliğine sahip olmayan tamamiyle hikmetten uzak fayda sağlamaktan ziyade zarar getirmek durumundadır. İnsafla, adaletle, hakkaniyetle, beşeriyetin vahiden tamamiyle uzak ortaya koydukları her ne varsa. Milhassa ahlak ve hukuk namına, değer namına ürettikleri her ne varsa bunların ne kadar hikmetsiz oldukları açıkça ortadadır. Cenab-ı Allah izzet ve hikmetinin bazı tecellilerine bundan sonraki ayeti kerimelerde şöyle işaret ediyor. Diyor ki, Saygülillah. İnne fi's-semawati vel-ardi la ayatin lil-mu'mini Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için birçok ayetler var. Bazı yerlerde insanlar için ayet olduğu belirtiliyor. İnsanlar için ayet olmaları bunların yaratılışlarındaki hikmetler itibariyle her kim bu hikmetleri, bu ayetleri anlamak, idrak etmek isterse anlayabilir demektir ve bunlara muhataptır. Burada ise müminler için, tahsisi için tahsisi onlardan istifade edenler itibariyledir. Yani göklerde ve yerde görmek isteyen herkesin görebileceği sayılamayacak kadar çok ayetler vardır. Fakat bu ayetlerden kimler yararlanabilir? Müminler yararlanabilir. O halde adeta bu ayetler özel olarak sadece müminler için göklerde ve yerde yaratılmış gibidir. Çünkü öbürleri yemurruna aleyha gide geçerler. Yani gafil, gaflet içerisinde o ayet-i kerimeleri görmezlikten geçirip giderler üzerinde bulmazlar. Göklerde ve yerdeki ayetlerin hepsini saymak, sıralamak elbette ki mümkün değildir. Ama bunlara icmali olarak veya örneklendirme yoluyla kısa bir işarette bulunacak olursak. Göklerde ayetler... Göklerden gelen menfaatler, göklerin cisimleri, göklerin cisimlerinin sebatları, gök cisimlerinin insanlar üzerinde insanlara sağladıkları faydalar, yıldızları mesela aydınlatıcı olması gibi. Efendim, bulutlar, rüzgarlar ya kısacası gök Arapçada kullu me alake fehve semahur diyor. Nügatlardaki semanın tarifi bu gök. Yani senin üstünde olan her şeye sema denilir. Yukarıda olan her bir şey semadır. Dolayısıyla bulut da semadadır. Yağmur da semadan gelir ve buna benzer. Dolayısıyla bunlara da semadaki ayetler olarak e, ayetlerin kapsamında görmek imkanı vardır. Bunlar arasındaki müthiş nizam şu kadar yıl uzaklık, mesafe ve sayısız gök cisimleri her birisi kendi düzeni içerisinde devam edip gitmekte. Yoluna devam etmekte. biri ötekinin işleyişini ahengini bozmamakta. Mevsimlerin arka ar arkayesine gelmesi ve buna benzer. Yerdeki ayetler dört mevsim yer küresinin efendime söyleyeyim gece ve gündüz itibariyle doğu ve batı arasında fark. Mevsimlerin itibariyle kuzey güney arasındaki fark haliyle mevsimine göre gece ve gündüze göre yeryüzünde meydana gelen değişiklikler, farklılıklar nimetler, musibetler depremler, fırtınalar bunların hepsi ve sayamayacağımız hepsi birer ayettir ama kim istifade eder bunlardan bütün insanlara ayet hadis istifade edenler kimler Lil -müminin. müminler bunlara bakarak bunlardan iki türlü yani yer ve göklerdeki ayetlerden biz insanların, müminlerin istifade etmesi mümkündür. İki türlü istifade etmeleri mümkündür. Veya bizim onlardan istifademiz genelde iki gruba ayrılabilir. Bir, bunların hayatımızı, dünya hayatımızı idame ettirmekte etkin oluşları itibariyle elde edeceğimiz faydalar yani Allahü u Teala'nın yeryüzünde gökyüzünde hayatımızı idame ettirmek için yaratmış olduğu türlü imkanlar, güçler vardır. Biz bunları bilimsel olarak zaman içerisinde süreç içerisinde beşeriyetin tecrübe birikimi sayesinde bunlardan ne asıl yararlanacağımızı öğreniyoruz. Bu noktada Çalışan herkes bütün insan müminlerle kafirlerle bütün insanlar birbirine ifade edse bunların istifadelerden sunulması açısından imkanlar arasında fark yok Kullanım farkı çalışma farkının doğurduğu farklılıktan bahsetmiyorum. yoksa insanlık isterse bunlardan istediği gibi istifade edebilir herkes hemenime söyleyeyim bu ayetler her ümmet, her insanlık, Allahü Teala'nın gökler ve yerdeki ayetlerden imkanları içerisinde istifade etmesi açıktır. Kimsenin önünde bunlardan istifade yolu kapalı değildir. İkinci ve ayet kelimenin büyük bir ihtimalle veya daha yoğun olarak kastettiği istifade ise eseri esire delil görerek eseri Gördüğümüz gibi müessirin varlığına, birliğine, kudretine, hikmetine, ilmine, efendim, tekvinine, takdirine, her şeyin kısaca sahip olduğu bütün sıfatlarıyla iman etmem noktasına ulaşmak. Kainatta gördüğümüz muazzam düzen, her şeyin yerli yerinde olması, her şeyin olduğu gibi olması, gerektiği gibi olması, Bunları yaratanın hakim olduğuna delildir. Bunların bu halde meydana gelebilmeleri, ortaya çıkabilmeleri için sonsuz uçsuz bucaksız bir ilmi, bir tedbiri, bir tekviini gerektiriyor. Bu halde bu eserlerdeki bu özellikler aslında bunlara sıfat olarak sahip olan o yüce zatın yaratıcının var edicinin sıfatlarının efendime söyleyin bir takım nebzelerinin eşyada eserlerinde tecelli etmesinden ibarettir. Nitekim bunu böyle anlatıyor bundan sonraki ayet-i kerime. Bu da dediğim gibi asıl istifade edecekler kimler üzerinde duruyor 3. 4. ayet-i kerime. Ve fi halqikum Sizin yaratılışınızda da وَمَا يَبُثُّ min دَابَّةٍ ve etrafa yaydığı hareket eden her bir varlık dabbe kelimesi gözle görünmeyecek kadar küçük canlıların varlıkları ispat edilmeden önce yeryüzünde yürüyen hareket eden her bir varlık olarak nitelendirilmiştir bizler bugün Yerin atmosferi içerisinde veya denizin dibinde hareket eden, hareket eden, gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıkları kapsayabileceğini de söyleme imkanımız vardır diye acizane düşünüyorum. Yani o zaman dabbe kelimesi içerisinde mikrobu da girer, virüsü de girer, gördüğümüz, görmediğimiz der. Çünkü bunlar hepsi hareket halindedir. Canlıysa hareket eder veya etken bir şeyler etkisiyle hareket eder. Ne var bunlarda? Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı yebussu. Zaten bes kelimesi muhtemelen bizim bu az önce söylediğimiz e, anlamaya biraz da destek mahiyetindedir. Çünkü bes bir şeyi etrafa yaymak buradaki manasıyla. Yaymak, saçmak demek. Öyle dağıtmak. İlla yere değil. Ama dediğim gibi burada yer yok zaten. Ve etrafa yaydığı hareket eden her bir varlıkta ne var? Birçok ayetler, deliller vardır. Kimlere? İkan Kesin inanmak demek. Tartışmasız, tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inanmak. İmanlarında yakın mertebesine ulaşan kimseler için ne var? Sizin yaratılışınızda da ve etrafa yaydığı bunca dabbede yani hareket eden her bir varlıkta neler vardır? Bir değil, iki değil, üç değil, sayısız ayetler vardır ayet, işaret belge, alamet delil demektir başka ve leyli ve annehar aslında göklerde ve yerde ayetler vardır diye üçüncü ayet-i kerime bize bunları toplu olarak anlatmaktadır önce icmal sonra tafsil bu icmalden anlayamayan veya icmalin kapsamını şumulunu daha iyi idrak etmek için izlenen bir anlatım yöntemidir. İzlenen bir anlatım yöntemidir. Evde ne varsa al getir. Fakat bir de özellikle alıp getirilmesi ve fark edilmesi istenen şeyler var. Nedir bunlar? Mesela artık hangi maksatla al getir evde ne varsa emri verilmişse onlarla ilgili o kapsama girecek. İşte mesela seyahata gidilecekse elbiseni al getir, tenjereyi, tası kara, toprağı, e, parayı vesaireyi neyse al getir. Onlar bilhassa unutulmaması gereken şeyler. Heh. Burada da ait kereime gökler ve yer yani dört ve beşinci ayeti kerimeler göklerde ve yerdeki ayetlerin hepsini açıklama sadedinde olmasa bile en dikkat çekilicilerini örnek olarak zikrediyor icmal var o icmalin tafsili var ama bu tafsil zaten mümkün değil hepsi sığdırılmaz ya yine o icmalin mücmellerine toplu olanlarına işaret ediliyor Yaratılışınız, etrafa yaymış olduğu canlılar, dabbeler. Ondan sonra 5. ayet-i kerime, Gece ile gündüzün ihtilafı. İhtilaf kelimesi burada çok önemlidir. Yani gece ile gündüzün arasındaki farklılıklar. Gece ile gündüz arasında nasıl bir fark var? Aydınlık, karanlık bakımından fark var. Ve bu farkı uzayıp kısalması sürekli değişme, yerleri değişiyor. Hatta küreler, küresel durumları bile değişiyor. Bütün bu ve arka arkaya gelişler. Aralarında fasıla olmuyor. Gece ile gündüz Kur'an-ı Kerim yulici diyor bir ayet-i İlaç bir şeyi iç adeta sokmak iç içedirler, Bunlar bir şekilde birbirlerinden ayrılamıyorlar böyle. Ayrılmıyorlar. Ayrılmaları mümkün değil. zaten dünyanın sonu, zamanın sonu gelir. Başka ve ma enzelallahu min es min rizq. Allah'ın gökten indirdiği rızık ne? Yağmurla beraber gelen berekettir, lutf-feysandır. Ama semadan bizim semanın yukarıdan bize gelen tek fayda bu değil ki. Fakat yağmur bunların en belirginleridir. Yağmurun da en büyük faydası ölümünden sonra yeri canlandırmak olmakla birlikte sayısız faydaları vardır. İçeriz o suyu vesaire. Ve gökten indirdiği onunla da ölümünden sonra Yeri canlandırdığı suda, rızkta, indirdiği şeyde ne var? Ayetler vardır. Ve tasrif-i ve rüzgarları kimi zaman şöyle, kimi zaman böyle evirip çevirerek estirmesi. Evirip çevirerek estirmesinde اَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِهُونَ Akleden bir kavme ayetler var. Burada bir vesile özellikle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim aklı akletmek fiili çerçevesinde kullanılır. Daha doğrusu akla, aklın sahip olması gereken en önemli fonksiyonuyla İşaretidir. Akletmek ise bir şeyi tutarlı bir şekilde sebep ve sonuçları ile birlikte idrak etmek demektir. Sebeplerine ne gibi sonuçlar çıkar, faydaları nedir, zararları nedir ve buna benzer, buna bağlı olarak diğer yan unsurlarını idrak etmek demektir akletmek. Ondan sonra tilke ayatullahi netluhâ aleyke bilhak. İşte şunlar bizim senin üzerine sana hak ile okuduğumuz ayetlerdir. Hatırlarsınız ayetlere, kitaba, Kur'an-ı Kerim'de yer yer tilke gibi, zalike gibi uzak işaret zamirleri kullanılır. Bu müşarun ileyhi tazim içindir. Yani kendisine işaret olunan o kitabın yüceliğine, azametine, ayetlere, burada tilke ayetullah, onlar var ya işte şunlar, onlar Allah'ın ayetleridir. Onlara iyi dikkat edin. Dikkat çekmek için. Dikkat çekmek için. Makamlarının yüceliğine, değerlerinin büyüklüğüne işaret etmek için. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Bu ayetleri okuyuşumuz hak ile iç içedir. Bunda batıldan eser yok. Bu ayetleri okurken ne varsa onlarda hakkın kendisidir. Dolayısıyla bunları öyle gör, öyle değerlendir ve öylece istifade etmeye bak. Bunların kendileri hak ile birlikte iç içe olduklarına göre aynı zamanda hak ve batılın da ölçüsüdürler. Bu ayetlere uyan haktır, uymayan batıldır. Çünkü ayetler ile hak, birbirlerinden ayrılmazdır Allah'a ayeti bu ayetler her ne söylüyorsa her neyi gösteriyorsa her neye davet ediyorsa her neden yasaklıyorsa her neyi emrediyorsa her neyi öngörüyorsa her neyin doğruluğuna veya batıl olduğuna işaret ediyorsa hakkın kendisini söylüyor gösteriyor ve işaret ediyor demek. Zaten arkası hemen bunu ifade ediyor. Fe bi hadisin ba'dallahi ve ayatihi ve'minu. Söylesinler bunlar artık Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar veya inanıyorlar. Çünkü cahili olmakla birlikte doğru söz söylemiş. Peygamber'in bile takdirini kazanmış. Allah'ın dışındaki her bir şey batıldır. Lebit, şair'in söylediği en doğru söz, Lebid'in sözüdür. Allah'tan başka her ne varsa batıldır. Hem hak değildir, hem de zaildir anlamındadır. Batılın manası bu. Hakla ilgisi yok. Ve zail'dir. Çünkü batıl zeval bir ucudur. Hak ise kalıcıdır. Fe emmezzevedu fe yedhebü cufaa ve emmâ ma yenfe'un nâs fe yemkusu fil argh diyor. Selamallah. çöp işe yaramayan Bilgiler, kültürler, teoriler, nazariyeler, felsefeler, ideolojiler. Yok olup gitmeye mahkumdur. Su üzerindeki köpüğü ayınlandırır onlar. Bir kabarmaları vardır, zamanı gelince yok olur giderler, esameleri okunmaz. Ama hak, وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ İnsanlara faydalı olan ise yerde kalır. قُلْ جَاَى الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِنُ De ki hak geldi. Batıl can çekişerek yok olup gitti. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ Batıl zaten can çekişerek yok olmaya mahkum. İşte Hak buyken, bu iken bu Kur'an'ın nüzulü zamanındaki Mekke müşrikleri, kafirler ve gerek o zamanda ve gerek kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlarda gelecek olan bütün inkarcılar İslam'ı İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ı, Kur'an'ın hakikatlerini ulullah'ı ve onun getirdiği muhteşem dini inancı Akideyi nizamı kabul etmeyenler söylesinler Allah'tan ve ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar yani inanmak insanda vazgeçilemez karşı konulamaz bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı haktan karşılamak ve gereğini yerine getirmek en mükemmeli, en uygunudur. Peki bu hakka kendileri iman etmiyorlarsa batıla nasıl inanacaklar? Bu hayret edilecek bir haldir diyor. Müşriklerin bu durumu, yani hakkı bırakıp batıla yönelmeleri durumu, çok hayret verici bir hususuz. Onlar Kur'an gibi bir söze, Muhammed gibi bir rehbere, bir öndere, bir lider'e, İslam gibi bir inanç ve hayat nizamına iman etmiyorlarsa neye iman edecekler? Hakkın dışında ne var? Batıl var, yalan var, iftira var. Hakka iman etmeyenler batıla inanırlar. Hakka davet etmeyenler batıla çağırırlar. Hakkı hakim kılmak yerine ona karşı duranlar batılın yani bir manada şeytanın egemenliğinin devam etmesini isterler. Ve hakkın tek temsilcisi ve tek ifadesi vardır. Sistem ve nizam olarak bunun adı İslam'dır. Kitap olarak bunun adı Kur'an'dır. Örnek, lider ve tatbik olarak da Resulullah Aleyhisselam Vesselam ve Sümnet-i Bunun dışında bu alanlarda ve bu kulvarlarda her ne ortaya konuluyorsa o bir uydurmadır. Bunları ortaya koyanlar alabildiğine iftira eden iftiracılardır. Onun için yedinci ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِلُوا لِكُلِّ اَفَّاكِنْ O çok iftiracı, çok da iftira ettiği için haliyle çok günahkar. Çok müsteri, çok iftiracı, yalan uyduran ve pek günahkar olan herkese veil olsun. Lafız Allah'a itibariyle vay haline yazıklar olsun. Acıma ifade eden bir de, terimdir, bir deyimdir. İbn Abbas'tan gelen tefsire göre el veyl vadin fi Cehennem Veyl cehennemdeki bir vadidir. Bazı rivayetlerde cehennemde öyle bir vadi vardır ki adı Veyl'dir ve cehennem bile ondan Allah'a sığınır denilmektedir o halde iftiracı ve günahkarlara hazırlanan azap öyle sıradan bir azap değildir ve bunlar genelde dalaletin sapıklığın önderleridir bir iftira ortaya atarlar başkaları da arkalarından giderler işte bunlar da diz çöküp efendim her ümmet kulli ümmetin câsiye, kulli ümmetin tudâ ile gelecek ya. Her ümmet diz çökmüş olacak kıyamet gününde öyle hesaplarını görecek. Her ümmet kendi kitabına davet edilecek. Dünyadayken hangi kitaba? Muharrefinci ise muharefinci. Muharref tevratsa ise Tevrat. Sahih olduğu gibi ilk Asli şekliyle İncil'e iman edenlerse o. Tevrat'a iman etmişlerse o. Efendime söyleyeyim. beşerin uydurdukları kitaplar Adam Simid'in kitabından tutun. Karabaks'ın kitabından tutun. Öbürünün şunun bunun vesairenin kitaplarına varıncaya kadar. Hangi önder ve hangi kitabın arkasından dünyada iken gitmişse ahirette de onun arkasından gidecek ve nereye götürecekse gidecekse o o önderlerin dünyada iken arkasından gidenler de oraya gidecek. Pek günahkar ve çok iftiracı herkese veil olsun. Peki ne yapar bunlar? Yasmâ Allah'ın ayetlerinin kendilerine okunduğunu kendisine okunduğunu işitir. Fakat, sonra yürüyor. O zaman Allah'ın Sonra bu ayetleri hiç Allah'ın gibi yürüyor. devam eder. Büyüklenmesini izniyle yürüyor. O zaman gerçeği nedir? yürüyor. ne demek? Diyor ki kibir O Hakka yukarıdan daha doğrusu hakkı reddetmek kabul etmemek ve insanlara yukarıdan bakmaktır. Diyor. Biz genelde insanları küçümsemeyi tekebbür ve büyüklenme olarak görüyoruz. Elbette bu da bir günahtır hatta büyük bir günahtır. Fat-ı kibir bundan ibaret değildir. Kibrin iki tane önemli göstergesi ve iki tane ayağı var. Birisi hakkı bildiğin halde bile bile işine gelmediği için nefsine uymuyor, hevana uymuyorum, menfaatlerine aykırı veya kabul edersen itibarını kaybedeceksin vesaire vesaire. Tamam. Allah'ın ayetlerini okuyorsun, hakkı görüyorsun, anlıyorsun, işine gelmediği için yan çiziyorsun, büyüklenmeni sürdürüyorsun. Daha önce de bir iki sefer değinmiştik. Müstekbir, mustazaf, istikbar ve istizaf. Bunlar Arapçada ağırlıklı olarak her kelimenin türediği kök üç harflidir. Burada müstekbirin kök harfleri kibirdir. Kâf, B ve Ra harfleridir. Sin ve nimden önce görülmeyen, müstekbir geldiği için kaldırılan bir de ilave edilmiştir. Ne oldu? İstekbarafi olarak. Büyüklendi. Büyüklük tasladı. Bakın Türkçede de e, yansıyor bu. Büyüklendi ne demek? Kendisi aslında büyük değil. Büyük değil. Kendi kendisine bunu yapay olarak ekledi. Hak etmediği halde bunu sahiplenmeye çalıştı demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de tekebbür daha doğrusu akidemizde tekebbür sadece Allah'a mahsustur. Azamet ve kibriya Cenab-ı Allah'a hastır. Çünkü mutlak hak ve hakkı gönderen, hakkı indiren, hakkın sahibi, hakkı gösteren, hakkı bildiren odur. Resullerini hakkıyla gönderen, kitaplarını ile indiren odur. Peki bu hakkı kendisine yedirmeyerek kabul etmeyen kebir mi olur? Asla. Ona kebir denilmez. Büyük denilmez. Büyüklük taslayan denilir. Büyüklenen denilir. Bakın büyük değil, büyüklenen. Türkçede bile bir fark var. İstikbar eden. Büyüklük taslayan yani. Müstekbiri, gerçek karşılığı veya Türkçe'de en yakın olabilecek karşılığı büyüklük taslayan. Taslayan. Böyle bir özelliği yok. İnsanın hatta karşı büyüklenebilme gibi bir özelliği olamaz. Hakkın önünde mütevazilik yakışır. Asıl insan o zaman gerçek üren, o hakla büyür. Sahip olduğunuz hak, boyun eğdiğiniz, hakka boyun eğdiğiniz kadar, hakkı temsil edebildiğiniz kadar, hakkı taşıyabildiğiniz kadar, hakka karşı mütevazı olduğunuz kadar, hakkın önünde küçülebildiğiniz kadar büyüksünür. Hakla beraber olmayan büyüklenmektir, istikbardır, büyüklük taslamaktır. İşte büyüklük taslayanlar Allah'ın ayetlerini işitirler fakat onları hiç işitmemiş gibi davranırlar. Günümüzde kim bilir bu tarzda bu nitelikte ne kadar insan? Ve bunların peşinden giden ne kadar zamanlı var. İşte bu durumda olanları rade yapacaksın. Febeşşirhu bi'azabin elihim. Sen böylesini can yakıcı bir azap ile müjdele. Müjdele. Burada kelimenin yani müjdele fiilinin Arapçadaki kullanım budur. Fark etmez söylenen şeyin, müjde edilen şeyin iyi veya kötü olması için Beşhirhu kullanılır derler. Niçin? Çünkü verilen müjdenin, haberin sevindirici veya üzücü olmasına göre İnsan vücudunda, teninde, yüzünde etkisi görülür. Ondan dolayı buna da beşere denilir. Beşere üzerinde, beşer kelimesi de burada geliyor. Beşere üzerinde etkisi görüleceği için febeşiru denilmiştir. Ona can yakıcı bir azabı müjdele. Tabi bazı ayet-i kerimelerde bu can yakıcı azabı ile alakalı nasıl can yaktığını belirten bazı ayrıntılar, bazı tafsilat var. Burada bu yok. Niçin? Bu gibi yerlerde örneklendirmeler de örnek vermeden genel ifadeler de aslında aynı maksada hizmet eder. Azabın azametinin anlaşılması, bunun üzerinde durulması, tefekkür edilmesi. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır Üç maymunları oynayan kimselere sen can yakıcı bir azabın müjdesini ver. Onları böyle bir azapla müjdele. Ve izâ alime min âyâti lâ şey'en ittehazâ Bu kadarla da kalmaz bu gibi kimseler diyor. Ayetlerimizden bir şey öğrenecek, bilecek olursa o ayetleri alay konusu yapar. Alay korusunlar. Ula'ike lehum azabun muhim. Alay büyüklenmenin göstergesidir. Ve el ceza'u min cinsil amel demişlerdir. Yani karşılık amel ile türdeştir amelin türünden olur. O ayetleri alay konusu edinirken ne yapıyor? Ayetleri küçümsemiş oluyor. Peki buna ne azap verilecek? Ula'ike lehum azabun muhim. Bunlar için de onlar var ya bu gibi kimseler için alçaltıcı bir azap vardır. Çünkü onlar Ayetlerimize yukarıdan bakıp alay konusu etmişlerdi. Onlar ayetlerimizi küçümsemekle küçümseyici, küçültücü azaba dukar olur edilecekler. Yani ayetlerimize karşı küçümseyici tavır takındıkları için bizzat biz onları ne yapacağız? Alçaltacağız. Onlar böylelikle küçümsenecek. Daha doğrusu küçülecekler. Küçülecekler. Böylelikle görecekleri ceza dünya hayatındaki amelleriyle türdeş olur, aynı türden olur. مِوَرَٰئِهِمْ جَهَنَّمًا Vera kelimesi bazı mügatçilere göre ezdattandır. Yani önlerinde de anlamındadır. Onlar nereye yönelirlerse cehennemi görecekler. Veya nereye giderlerse arkalarında cehennem olacaktır. Sıcağı aynı kelime, onların önleri de arkası da cehennem olacaktır diyor. La yugni anhum maksi mu shi'a daha önce kazanmış olduklarının onlara hiçbir faydası olmayacak. Daha önce neyi kazandılarsa bunun onlara faydası olmayacaktır. Başka Allah'tan başka veli, dost ve yardımcı edindikleri, edinmiş oldukları vaktiyle varlıkların da onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Hiçbir faydası olmayacak. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu dinleyen ve kulak verene uyarıcıdır. İşte bu ve benzeri ayet kelimeler bize ahireti gözümüzle görürcesine canlandırıyor ve yaşatıyor. Adeta şu anda vakıadaki bir hayat gibi gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in bu anlatım gücü tabi özellikle iman edenler üzerinde etkileyici olur. Veya imana yönelmesi muhtemel uyanık kalplerinin uyanıklık zamanında bu ayetleri dinleyip kendilerine gelenler için etkileyici. Bu buyrukları insan yani ve la yughni anhum ma şey'an ve la muttakizu min İnsanın bir dünyada kendisinin kendisine yapabilecekleri vardır. Bir de başkasının kendisine yapabilecekleri vardır. Kendilerine iyiliği dokunacak veya dokunmasını umduğu kimselerle kurduğu iyi bağlar velilik bağdır Ve bu gibi kimseler veli edinmiş olurlar. Ne kazanmış olursa olsun eğer Allah'ın ayetlerini gereği gibi dinlememiş ve onlara kulak vermemiş ise ve büyük bir ihtimalle çoğunlukla sahip oldukları imkanlar dolayısıyla Allah'ın ayetlerini ve müminleri küçümsedikleri için evvela kazandıklarının ikinci olarak da Allah'tan başka ilah yerine oturttukları güçsüz, aciz ve fani varlıkların kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Ve lehum Azabın azim Ve onlar için pek büyük bir azap olacaktır bir önceki ayette azabın mühin olduğu belirtilmişti dedik ki onlar Allah'ın ayetlerine karşı tekebbür ettik ayetleri küçümsedikleri için açıl, asıl küçümsenenler kendileri olduklarının anlaşılması için azapları kor ve hakir kırıcı olmakla nitelendirdi. Burada kendilerini büyük gördükleri için kazandıklarıyla veli edindikleri şey varlıklarla. Ben Amerika'yı veli edinmişim. Ben benim velim şudur, benim velim budur. Buradaki bütün bunlara, bu gibi kimselere ne diyor biliyor musunuz? Ayat-uuna indhamu'l-azze, falillahi'l-azze Acaba onlar o Allah'a kafa tutan ve kendilerinin adeta ilahlık makamına yükselttikleri o kimselerin yanında mı aziz olmayı düşünüyorlar? Onların onlar sayesinde mi aziz olup güçleneceklerini düşünüyorlar? Bilsinler ki izzet ancak Allah'ındır. Bu halde müminler istedikleri kadar salihe amel işleşeler bile, onlar amellerinin Allah tarafından kabul edilip edilmeyeceğinden yana korkarlar. Günahlarının affedileceğini umsalar bile, günahları dolayısıyla cezalandırılabilme ihtimalinden çekinirler. Onlar gerçek bir mümin her zaman için korku ve ümit arasındadır. Hiçbir noktada kendisini emniyette görmez. Ama kafir gafletinden ötürü Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini unuttuğundan bunları adeta hatırlamaz. Niçin? Çünkü elde ettikleriyle, dünyadan kazandıklarıyla sağlığından tutunur, servetine varıncaya kadar. Bunlara güvenir. Bunlara bel bağlar. Ve bir de Allah'tan başka veli edindiği varlıkların dünyada olduğu gibi ahirette kendilerini kurtaracaklarını zannederler. O halde, müminin Allah'tan başka veli edinmemekle yükümlü olduğunu daima hatırında tutması lazım. Esasen la ilahe illallah demek Allah'tan başka fani varlıkları ve diğer mahlukatı istedikleri kadar bizim gözümüzle güçlü görünsünler, veli edinilmeye layık değildirler. Bizim ise velilerimiz Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. Allah rahmetiyle, gücüyle, kudretiyle, affıyla, mağfiretiyle, bizi azaptan korumasıyla, lütuf ve ihsanlarıyla bizim velimizdir. yüce Resulü bize olan muhabbetiyle, bizim ona muhabbetimizle, ihtiramımızla ve onun önderliğini, onun izinden gidişi Dünyada her şeyden değerli, aziz, üstün ve mükemmel bilişimizle Resul bizim velimizdir. Müminler bizim velimizdir. Biz birbirlerimizin velisiyiz. Birbirimizle yardımlaşırız, birbirimizle dayanışırız. Allah'ın dinini yüceltmek ve herhangi birimize mümkün mertebe gelebilecek her türlü zarar ve kötülüğü ondan uzaklaştırmak için birbirimizle dayanışmak suretiyle birbirimizin velisi oluyoruz. müminler Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirler. Bunlar da kendi batıl inançlarına göre bir ilahları veya birçok ilahları adını koysalar da koymasalar da çok önemli değil. Bilseler de bilmeseler de. Hakikatte İslam'ın ölçülerine göre, Kur'an'ın ölçülerine göre bir takım mahlukatı ilah edinmiş olurlar. Bir takım kimseleri veli edilmiş olurlar. Fakat bunların da hiçbirisinin kendilerine en ufak bir faydası olmayacaktır. Üstelik bir de onlar için pek can yakıcı bir azap olacaktır. O halde tekrar konuyu bağlıyor 11. ayet kelime, Diyor ki İşte bu Kur'an İslam yolu Yüce Rasulün getirdikleri nedir? Bir, hidayettir. Hidayet, dosdoğru yolu göstermek ve o yola koydurup yürütmek demektir. O yol üzere yürütmek rehberlik etmek demektir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince Lehum Onlar için can yakıcı bir azaptan bir azap vardır. Çünkü azap da azap anlamındadır. O zaman azap kelimesi genel olur. Ricz'de azabın özel bu şekilde inkarcı kimseler için vazı olan azap olarak anlaşılabilir. O halde Burada bakın, denilmiş ve bitirilmiş. Niçin? Çünkü şimdiye kadar konu kafirlerin akıbetlerini anlatmak, dünyadaki duruşları ve akıbet, ahiretteki akıbetlerini anlatmak çerçevesindedir. Ayrıca olumsuz örneğin dünya ve ahiretteki durumunun anlatılması, olumlu örneğin yalnızca dünyadaki hidayet bulma durumunun anlatılması ahiretteki anlatılmasını ne yapar? Beraberinde getirir. Daha doğrusu kafirler için söylenenden mademki hidayet ve dalalet birbirlerinin aksidir hidayetin karşılığı da elbette dalaletin aksi ve zıttı olacaktır. Yani rahmet olacaktır. Nimet olacaktır. Güzel bir hayat güzel bir geçim olacaktır. Cenab-ı Allah bizleri İslam hidayeti üzerinde son nefesimizle varıncaya ve hatta son nefesimiz dahil olmak üzere istikamet üzere muhafaza buyursun. <gülüyor> <gülüyor> lütuf ve rahmetini bizden hiçbir şekilde esirgemesin. İslam üzere yaşayıp İslam üzere, iman üzere ölmeyi lütuf ve merhametiyle bizlerden esirgemesin. Kutfetsin, ihsanını üzerimizden bizi kendimize göz kırpacak kadar bir süre ihsanını içip etmesin. Göz açıp kapayacak kadar bir süre de bizi bize bırakmasın. Sübhane azze Rabbil İzzetli Amma Yusufu. Feselamun alemürsülim. Velhamdülillahi Rabbil alamin.